Yani tahtada göstereceğiz baya. Şimdi La ilahe illallah buraya yazdık. Şimdi önce mevzuya direkt giriş yapmadan önce Türkçe mantıkla önce bir olayı yakalayalım dersimizin konusunu. Ondan sonra inşallah üzerinde duralım. Şimdi hepimiz burada Türkçe biliyoruz. Şimdi Türkçe mantıkla baktığımızda ben desem ki, mesela desem ki Ammar abi şu adam var ya deyip sussam bu Türkçe cümle yapısı olarak arkadaşlar tam bir cümledir yoksa eksik bir cümlemidir? Eksik, eksik. eksik bir cümle şüphesiz değil mi? Kim eksik bir cümle kuracak? Birisi eksik cümle kursun. Eksik şuraya bir cümle. Gitsem. Yani karşı taraf seni dinlediğinde devamını bekleyecek durumda bir cümle. Şuraya gitsem. Evet. Gerçi şuraya gitsem yine belki orada şuraya gitsem var ya o bir temenni olabiliyor aslında ama yine de akşam otobüste. Akşam otobüste. Hı. Ben bugün işe gibi değil mi? Tamam bunu anladık. Şimdi bunu neden verdim? Bu önemli. Şimdi Arapçada da arkadaşlar bu türlü kalıplar var. Bu türlü kalıplar var. Mesela Mesela deriz ki Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla E ne olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla? Bu da eksik. İçersen yani içiyorum cümlesi, kelimesi orayı tamamlar cümleyi. Diyorsun ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veya diyorsun ki Bismillah Allah'ın ismiyle ne? içiyorum, İçiyorum tamamlandı. Veya diyelim ki kitap yazıyorsun. Diyorsun ki Bismillah yani yazıyorum. Tamam. Onu tamamlamış oluyor. Kişinin kastı onu tamamlar. Şimdi Arapçada bu türlü şeyler çoktur. Türkçe'ye de bu vardır. Arasında biraz fark olmakla beraber. Şimdi La İlahe illallah'ta da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani mesela... En basit mantıklı olayı yakalayacak olursak. Allah subhanahu wa ta'ya'dan başka ilah var mıdır yok mudur? Var. E vardır. O zaman bak demek buradan anlıyoruz eksik olduğunu bir mantıkla. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu diyoruz ki şurada la. Bu nedir? Nefi. Değil mi? Nefi. İlah nedir? İlah. İlla hariç. İstisnadır ya bu. Hariç. Hariç diyelim buna. Allah. Allah hariç ilah nefi yok, reddolunmuştur. Allah hariç ilah nefi olunur. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam mı? Bu burası bu mantıkla. Buraya kadar anladık inşallah. Allah hariç ilah yoktur. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın La ilahe nefi ilah. Şimdi şu araya, şu arada. Eksik olan yer Arap dili kaidesine göre şu aradadır. Tamam mı? Şu araya bir tane kelime lazım. Tamam Yani la ilahe illallah. Şimdi bu la'dır, ismidir. İsmede bir haber lazım Arap dili edebiyatına göre. Burada şimdi bir eksik bir cümle, kelime var. Şimdi kelam ehlinden büyük bir kısım. Yine başka çeşitli fırkalardan büyük bir kesim alim tabi o fırkaların ulemaları buraya hangi kelimeyi münasip görmüşler arkadaşlar mevcut mevcut mevcut kelamcılar. <gülüyor> kelamcılar mevcut kelimesini münasip görmüşler ehli sünnet de buraya hak kelimesini mevcut yani var şöyle yapalım mevcut yani vardır vardır mevcuttur yani Ehl-i sünnet vel cemaat, bizim ehl-i sünnet âlemlerimizde hak kelimesini. Hak. Tamam. Yani hak olan. Hak olan. Tamam. Buraya kadar anladık. Şimdi bu, araya eksikliği doldurmakla cümleyi tamamladığımızda ne deriz? Allah'tan başka mevcut ilah yoktur. Tamam. Onların mantığına göre. Allah'tan, Allah'tan. Allah hariç mevcut ilah yoktur. Tamam. Bizim mantığımıza göre, Ehl-i Sünnet'in inancına göre hak Allah hariç, hak ilah yoktur. Hak ilah yoktur. Şimdi i̇şte oraya geleceğim zaten. <gülüyor> oraya geleceğim inşallah. Orası şu ilah kelimesinden kaynaklanıyor abi. Şimdi bu ilah kelimesini açtığımız zaman daha yakalayacağız mantığı inşallah. Buraya kadar bir sorun yok. Yavaş gidiyorum. Tamam Allah hariç. Şimdi arkadaşlar bunların bu mantığına göre Allah hariç Bakın Selam. Aleykümselam Allah hariç ilah yoktur. Allah hariç mevcut olan ilah yoktur bunların mantığına göre. Peki mevcut olan ilah yok mu? Kur'an'da bir sürü ilahlar olduğunu söylüyor. Biz bu işgali onlara yönelttiğimizde Onlar bu işgale şöyle yaklaşıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki Biz İlah'tan şunu anlıyoruz ama o zaman ilahta da ehli sünnetle kelam arasında ne oluyor? Kimana? İlah onlara göre yaratan. Bize göre ibadet edilen. Tamam. Buraya kadar anladık. O zaman şimdi tekrar cümleleri alalım. Bunlara göre neymiş arkadaşlar? Allah hariç, Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur. Bize göre Allah'tan başka hakkıyla, bakın hak kelimesi, hakkıyla ibadet edilen yoktur. O yüzden diyorlar ki, onlar diyorlar ki bizim için bir işgal söz konusu değil burada. Çünkü biz ilaha yaratıcı manasını verdiğimiz zaman sizin bize yöneltmiş olduğunuz o itirazdan biz, Selamete eriyoruz. Neydi bizim onlara yönelttiğimiz itiraz? Ya Allah'tan başka ilah olduğunu söylüyor Kur'an'da. Onlar diyor ki ama bizim ilah'tan anladığımız ne arkadaşlar? Yaratıcı. Şimdi ilah kelimesi ehl-i sünnete göre ye, ye'lehu uluhen ilaheten ve uluhiyeten kelimelerinden alınmış. Onlara göre ilah kelimesi şimdi daha çok anlayacağınız bize göre bu ilah kelimesinin kökü elehe onlara göre elihe. Elihe olursa arkadaşlar ne? Hayret edilen demek. Elihe olursa hayret edilen demek. Elehe olursa ibadet i, ibadet olunan demek. Eleheden gelirse. O zaman onlar şöyle demiş oluyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur veya Allah'tan başka hayret edilen yoktur. Neden diyoruz ki biz Allah'tan başka hayret edilen yoktur? Onlar neden bunu söylüyor? Dikkat edin. Ehli sünnete göre kişiye ilk vacip olan şey nedir arkadaşlar? İlk vacip olan. Rububiyet, şey Ulûhiyet tevhidi. Doğru mu? Kelam ehline göre Var nazar etmek. Yani diyecek önce şek diyorlar. Şimdi aralarında itilaf etmiştir. Şek mi, nazar mı, nazarı kastetmek mi? Çok önemli değil. Hepsi birbirine yakın. O çok tavsilata girmeyeceğim. Ancak şöyle olayı yakalama açısından, şu örneği vereyim size. Diyorlar ki arkadaşlar, önce kişi Allah subhanahu wa ta'ala'dan şüphe edecek. İlk vacip budur. Veya nazar edecek. Nasıl diyeceksin? Önce şüphe edeceksin. Şüphe eden bir insan ne yapar? Araştırmaya kalkışır kalkar değil mi? Sonra araştıracaksın göğe bakacaksın denize bakacaksın hayvanlara bakacaksın insanlara bakacaksın hayret edeceksin Kesinlikle. sonra en son diyeceksin bunları yaratan evet bunları yaratan bir kişi vardır o da Allah subhanahu wa o yüzden Allah hayret edilen oldu burada hayret ya böyle bir yaratıcı var hani İbrahim aleyhisselamın örneğini de buna delil getiriyorlar. Halbuki hepimiz biliyoruz ki İbrahim aleyhisselam nedir zaten arkadaşlar hiçbir zaman bu benim Rabbim deyip inanmamıştı bu benim Rabbim olamaz dedi değil mi? İbrahim aleyhisselam dedi bu mu benim Rabbim yani bu benim Rabbim değil Hiçbir zaman bu benim Rabbimdir deyip inanıp da sonradan Allah ona gerçek Rabbin kim olduğunu belirtti. Böyle bir şey söz konusu değil. İbrahim Aleyhisselam bu mu benim Rabbim dediğinde peygamberdi zaten. Çünkü ayetleri siyak sibakla e, okursanız anlarsınız. Orada fe atfı var. nubuvetin alametinden sonra orada fe atfı gelmiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam peygamberlikten sonra o konuşmayı yapmıştır. Münazara bağımından onu söylemiştir. Tafsilatlı bir mevzu oraya girmeyeceğiz fazla. Şimdi burayı yakaldık mı arkadaşlar etmiş? Burayı yakaldık değil mi? Tamam. Not alınacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar onlara göre de ehl sünnete göre de bu la ilahe illallah insanlardan talep ediliyor değil mi? Şimdi bakın durum böyle olunca biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğer la ilahe illallah sizin dediğiniz manada olsa ne olmuş oluyor bu? Allah'tan başka mevcud olan yaratıcı yoktur. Yani Nebi Sallallahu aleyhi ve Mekkeli müşriklerden hep bunu istemiş. Demiş ki onlara ey Mekkeli müşrikler ben sizi bir şeye davet ediyorum ve benden önceki bütün peygamberler de buna davet ediyor. Neydir o? Allah'tan başka mevcud olan yaratıcı yoktur. Buna iman edin yoksa sizin hanımlarını, çoluk çocuklarınızın hepsinin kanı helal olacak. Kanlarınız helal olacak, mallarınız helal olacak. Sizinle savaşacağım. Sizinle ben Allah'tan başka yaratıcı yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunların mantığına göre. Eğer böyle olsaydı mümin, e, müşrikler çoğuluk çocuklarını tehlikeye atmaya göz alırlar mıydı? Bilaki zaten onlar için tevhid eğer bu ise Mekkeli müşrikler neydi arkadaşlar? Tevhid. tevhid. Bakın şimdi size usulde kısa bir kayde vereyim bunu yakalayın. Şimdi herhangi bir da Kur'an'dan sünnette herhangi bir nas gelirse önünüze diyelim ki Onas da bir tane kelime geçiyor. Bir tane kelime geçiyor. Mesela öncelikle anlatmadan şöyle bir örnek vereyim. Yüz ne demek? Kim söyleyecek yüz? Yüz ne demek? Yani yüzme var değil mi? Yüz var. Rakam olarak yüz var. Şimdi Arapçada da böyle. Yani bir kelimenin birden fazla manası var. Buna el-elfazunu muşterek ederiz. Müşterek lafızlar. Yani la lafzı tek olup da manası birden fazla olan lafızlar. Tamam Şimdi bu türlü şeyler karşınıza geldiği zaman Kur'an ve sünnette e, ne yapacağız arkadaşlar? E, şimdi ihtimalle şimdi neden bunu söyledim? İlah, ilahın iki tane manası var hakikaten. Yani baktığımızda lugatta bunun bir yönü var. Yaratan manası da var. Ki onlar yaratanı kabul etmişti. Değil mi? E, şey manası da var. İbadet edilen manası da var. Değil mi? E şimdi buradaki aradaki gizli, onu birileri Kelam ehli gibi vardır kelimesini seçti. Birileri göre de ehli sünnete göre hak kelimesini seçti. E şimdi böyle ihtimalli olunca durum ne yapacağız? Harici bir nas lazım. Yani bir karine lazım. Bu iki manadan hangisinin kastedildiğine dair. Şimdi Resul'ün sözünde vece kelimesini duysak birisi der ki cihettir. Birisi der ki yüzdür. Birisi der ki başka bir şeydir değil mi? Herkes bir şey iddia edebilir. O yüzden harici bir delil gerekmez mi elimizde olması gereken? Bu manadan acaba hangisi kastedilmiş diye. Değil mi? Harici bir delil olursa. Biz de diyoruz ki o zaman madem ki bu La İlahe İllallah'ta eksik bir kelime var ve bu eksik kelime de belli değil. İlah kelimesinin de iki manası var ve bu da net ve açık değil. İlk etapta baktığımızda o zaman harici bir nas'a bakalım. Resul bunu nasıl anlamış? Sahabeler bunu nasıl anlamış? Allah Subhanehu ve Teala kitabında bunu nasıl beyan etmiş? O zaman La İlahe illallah'tan istenilenin ne olduğunu o zaman ne yapalım arkadaşlar? O zaman fıkh edelim, anlayalım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımızda amcası Ebu Talib Dittin'de diyor ki kul ya am la ilahe illallah. Ey diyor amca la ilahe illallah de. Ben de hüccet olarak Allah subhanehu ve teala'nın önünde bunu hüccet olarak ne yapayım? Beyan edeyim yani. Senin için bu ne olsun? Hüccet olsun. Şimdi Mekkeli müşrikler Allah subhanehu ve teala diyor ki eğer onlara sorsan yeri göğü kim yarattı? Allah diyecekler. Doğru mu? O zaman demek ki Allah'ın yaratıcı olduğunda bunların ne arkadaşlar? Bir sorunu yok. Eğer la ilahe illallah da bu kelam ehlinin dediği gibi Allah'tan başka yaratıcı yok olsaydı, la ilahe illallah'ın kastı, amcası bunu ilk söyleyen olurdu. Doğru değil mi? He? Amcası bunu ilk söyleyen olurdu. Bunu ama reddetti. Bunu ne yaptı arkadaşlar? Reddetti amcası söylemekten, imtina etti. Şimdi durum böyle olunca anlıyoruz ki la ilahe illallah'ın manası bunların dediği gibi Allah'tan başka yaratıcı yok değildi. Eğer böyle olsaydı bütün mükele müşrikler bunu ikrar ederlerdi. Zaten tevhid ehli olmuş olurlardı. Değil mi? Çünkü la ilahe illallah biz ne diyoruz? Tevhid kelimesi. Değil mi? La ilahe illallah tevhid kelimesi değil mi? Abi? Tevhid kelimesi la ilahe illallah. E şimdi baktığımız zaman bu Mekke'li müşrikler bunu söylemediler. Hatta bunu söylememek için savaşmayı göze aldılar ve öldüler. Değil mi? Ve sahabeler de bunu söyletmek için savaştı. Sahabelerden de ölen oldu. Yani bunlara göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık hayatında Onlarca gazvelere çıktı, savaşlara çıktı. Sırf Allah'tan başka yaratıcı yoktur, deyin diye bu kadar kan döküldü, mal, dök mal alındı vesaire. İşte bütün bu karinelerden ve harcın aslardan anlıyoruz ki bunun manası neymiş arkadaşlar? Allah'tan başka ne? Hakkıyla ibadet edilen yoktur. Buraya kadar yakaldık işi, tamam. Şimdi diğer naslarla bunu destekleyici olarak, şimdi özel e, bazı naslar, özellikle bazı naslar vardır arkadaşlar, tam can alıcı nokta. Hani biz dedik ya, la ilahe illallah manasından iki şey anlaşılabilir, harici bir delil lazım bizim elimizde. Yani ekstra bir delil olsun ki bizim elimizde, bu la ilahe illallah'tan kastın, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur, bunu anlayalım diye. Şimdi birçok elimizde karine var. Az önce bir tanesini saydık. Mekkeli müşriklerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arasında olan asıl münasebet. O karineydi bizi destekleyen. Şimdi bakın ayetler veriyorum arkadaşlar. Şimdi birinci ayet. Allah subhanehu teala buyuruyor. Diyor ki kul ya ehlil kitab. De ki ey kitap ehli. Ta'alev gelin. Nereye? İla kelimetin. Seva'in beynena ve beynekum. Aramızda. Eşit olan kelimeye gelelim. E kitab nedir o? En la ne'abude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. En la ne'abude e, illallah ve la nushrike bihi şey'en. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Şimdi bakın arkadaşlar. La ilahe illallah'ın kaç rükmü var? İki. Birincisi ne? İspat. İkincisi ne? nefi. Şimdi bakın ispat ve nefi nerede? Diyoruz ki la ilahe la ilahe nedir? Nefi la, bir insan dese ki la ilahe deyip sussa bu söz nedir? Küfürdür. İlah yoktur diyorsun bu küfür halbuki ilah var. Hem bir sürü ilah var Allah bana ve teala'nın belirtti. Desen ki burayı iptal edip baş kısmı, yani ilah yoktur kısmını iptal edip sadece Allah ilahtır desek bu da ne? Bu da küfür çünkü Kur'an'ı yalanlamak olur. Kur'an ne diyor? Allah'tan başka Birçok ila olduğunu söylüyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman iki rükün. Ben desem ki Ahmet bu odaya girdi. Bu ispat mıdır, nefi midir arkadaşlar? İspat. Neyin ispatıdır? Ahmet'in Ahmet odaya girişinin ispatıdır. Bu sözümde Türkçe mantıkla bakın. Ahmet'ten başkasının girmediğine delalet eder mi bu cümle? Hayır. Belki bir saat önce Ahmet gir, e, Mehmet girdi veya 10 dakika sonra da Ali girecektir. Mümkündür bu. O zaman ispat ve nefi şart. Tamam. Şimdi bakın bu ayet çok acayip bir ayet. Diyor ki Allah subhanehu ve teala, kul de ki emre diyor. Ya ehlal kitab, ey kitab ehli, ta'alav gelin. Nereye? Ilah kelimetin. Bir kelimeye gelin. Bak bu tevhid kelimesi işte. Ne yapıyor? En lâ ne'abude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Gelin ey kitab ehli, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu kelimeye gelin demiyor. Ne diyor? İbadet edilen yoktur. Sonra bakın devamında. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Şimdi burada şöyle bir e, soru atalım gündeme. Bakın. En la de illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Burada ispat mı var nefi mi var? Kim söyleyecek? Hem ispat var hem de nefi var. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Yani Allah'a ibadet edelim. Başkasına ibadet etmeyelim. E peki ayette diyor ki وَلَا bu bir şey. Yani ona da şirk koşmayalım. Ne oldu? İşte diyoruz ki bu ne babından? Tehkit babından. Tamam. Kur'an'da bu sık sık ne? Vurgulanır. Tehkit babındandır. Anladık arkadaşlar? Bu nedir? Tehkit babında. Mesela i̇şte diyor ki Allah'a, meleklerine, resullere ve Cebrail'e ve Mikaile küfrederse. Doğru mu? Allah da kafir ve e, Allah onlara düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Ne diyor? Allah'a, meleklere, resullere sonra Cibri'ye. cibril zaten melekleri söyledi. Tehkit babından. Bu Kur'an'da onlarca var. Mesela namazlara dikkat edin ve orta namaza da. E zaten namazlar dedim orta namaz girmiyor mu? ve orta namaza da tekit babından Kur'an'da çok. Diyor ki: "Vela nüşrikû bihi şey'en." Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Şimdi bakın bu ayetin arkadaşlar neden özellikle söyledim? Demek ki Allah Subhanahu ve Teala resullerden ne istiyor? Kavminize Allah'tan başka ibadet edilmemesini söylemelerini emrediyor. Biz de anlıyoruz ki resullerin ortak daveti buymuş. Ve bunu Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? "Eşit olan kelimeye gelin." diyor. Bakın La İlahe illallah kelimesi. Demek ki La İlahe İllallah'ın manası Allah Subhanehu ve Teala'dan başka ibadet edilecek yokmuş. Tamam Bunu anlıyoruz. Olmaz bir şey değil mi? Bir de Kulli'ye hani zaten ruhiyetine iman ediyor. Şüphesiz. O da bir destektir tabii ki. Ha, orada şöyle bir itiraz hayırdır. gelebilir. Hani onlar İsa Aleyhisselam vesaire bozulası sonra Ala Kulli hal orada işaret var. Şimdi başka bir ayet arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve izkâle İbrahim'u Bunu hemen yazalım. Zuhruf 26-27-28 Ve izkâle İbrahim'u li'ebîhî ve kavmîhî. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki İnnennî bera'un mimma ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Tabir sayısı uzak oğlu uzam demek. Bu Arap, Arap dili edebiyatına mübalağa ifade eder. Bunu meallerde şöyle ifade edilse daha hoş olur yani. Sizin ve kavminizden çok uzağım. Oldukça uzağım vesaire. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Bakın arkadaşlar. İnneni bera'um mimma te'budun. Bensin taptıklarınızdan uzağım. Ney var burada? Ispat mı nefi mi? Nefi var değil mi? Ancak hangisi hariç? Hangisi hariç? Beni yaratan hariç. Bakın. Bensin taptıklarınızdan uzağım nefi. Beni yaratan hariç. Ispat Görüyor musun? Bütün peygamberlerin daveti bu. Sonra diyor ki fe innehu seyehdin. O bana hidayet edecek. Bakın arkadaşlar ayetin devamı. Ve işte bunu kıldı. Neyi kıldı arkadaşlar? Yani şunu. Ben sizden uzam ve beni yaratan hariç işte bunu kıldı. Bunu ne kıldı İbrahim Aleyhisselam? Kelimeten. Baqiyaten fi aqabihi. Ardından gelecekler arasında kalıcı bir kelime kıldı bunu. Görüyor musunuz? Yani bütün Resulullah diyor ya biz onun hanif dinine uyacağız. Hanif dini bize neyi bırakmış? Kelimeyi bırakmış. Neymiş o kelime? Allah bensin, taptıklarınızdan uzağın, beni yaratan hariç. Bakın bu ayetlerin siyak sibaklarına, ön arkası, bu bağlantılara çok dikkat edeceksiniz. Burası çok önemli arkadaşlar. Tamam. Ce'aleha kelimeten bakiyeten fi akabihi. Bunu arkasındakilere bir kelime bıraktı. Ney? La allahum yarciun. Umulur ki dönerler. Tamam buraya kadar anladık. Şimdi yine başka bir ayet. U'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu. Bakın Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ilah yoktur. Bakın arkadaşlar şimdi ilah bunlara göre neydi? Yaratıcı. Allah subhanehu ve teâlâ ilahı nasıl tefsir etti? Allah'a ibadet edin sizin için. Çünkü sizin için ondan başka ilah yoktur. Yani ibadet edilen yoktur. Allah'a ibadet edin. Bakın bu ayet çok önemli bir yani hayati bir noktaya tabir sayılırsa vurgu yapıyor. Çok önemli arkadaşlar. O <gülüyor> Abdullah lahu min ilahin Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ilah yoktur. Şimdi bakın arkadaşlar başka bir ayette. E ilahun Allahu alem. E ilahun ma Allah? Allah'la beraber bir ilah var mı? Meydan okuyor Allah Subhanahu ve Teala. Keli <gülüyor> lemma tezekerun. Allah'tan başka bir ilah var mı ya? Yok diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'tan başka bir ilah mı var kali <gülüyor> ilemet ne kadar da az düşünüyorsunuz e şimdi birisi gelse dese ki ya Allah'tan başka nasıl ilah yok Allah Sühan ve Teala birçok ayette bir sürü ilah olduğunu söylüyor değil mi mesela tabi Ece al Alite ilah vahide bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı yani bakın o geçen hafta senin söylediğin şey ahi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o ey amca la ilahe illallah de dediğinde müşriklerin sözünü Allah subhanehu ve teala hikaye etti değil mi? Ne dedi? Ece'alel alihete ilahen vahide Bunlara göre ne olmuş oldu? Ya bütün bu yaratıcıları hani ilah yaratıcı ya ayetin şimdi tam Türkçesi çevirdiğimizde bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? Dediler değil mi bunlar? Hatta ne dediler? Bu çok acayip bir şeydir yani. Sonra bakın bu ilahi şimdi Türkçe'ye çevirelim. Ama kelamcıların anladığı mantıkla ve bizim anladığımız mantıkla. Onların anladığı mantıkla Mekkeli müşrikler ne dedi? Çünkü ilah kelimesi onlara göre yaratıcı ya kelam göre. Ya bütün bu yaratıcılara tek bir yaratıcı mı kıldı? Değil mi? E bizim anladığımız şeye göre ya bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen mi kıldı? Yani Allah aşkına arkadaşlar Mekkeli müşrikler hakikaten böyle mi dediler? Yani bu kadar yaratıcıysan tek kılma bir sürü yaratıcı var. Böyle mi dediler? Asıl vaka bu muydu? Değil. Yani bu çok açık ve net, değil mi? Çünkü zaten kendileri akidelerini ikrar ettiler. Hatta onu ali aziz ve alim olan Allah yarattı dediler. Aziz ve alim olan Allah yarattı dediler. Bu kadar açık ve net. Şimdi bütün bunları anladık, değil mi arkadaşlar? Bakın Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? "Fe ma aghnat anhum alihetumul leti yed'un min dunillahi min şey." Onların Allah'tan gayrı e, dua ettikleri şey Kişiler dua ettikleri hiçbir fayda dua ettikleri ilahlar hiçbir fayda sağlamadı. E şimdi nasıl biz diyeceğiz ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Allah subhanehu ve teala bir sürü ilah olduğundan bahsedecek. İşte bütün püf nokta arkadaşlar bu aradaki hak kelimesinde gizli. Bütün bu şey ne? Hak kelimesinde gizli. Çünkü Allah subhanehu ve teala onların bütün taptıkları hepsi batıldır diyor. Ancak nedir? Al, hak olan Allah subhanehu ve tealadır diyor. Tamam. Burası çok önemli arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki bu aradaki haktır asıl olan. Şimdi bir insan la ilahe illallah sözünü söylese, dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu şekilde söyleyip bıraksa bu doğru bir cümle mi değil mi? Deriz ki burada... Şimdi meallerde falan görüyoruz. Deriz ki aslan sahih bir yani bir evet. sorun yok. Çünkü neden? Yeter ki senin kastın burada sahih olsun. Çünkü bir insan Allah'tan başka ilah yoktur deyip hakikaten bir ilah olmadığını inanarak söylerse bu küfürdür. Çünkü Allah'a tekzip etmektir. Çünkü Allah birçok ayette ilah olduğunu söylüyor. Tamam? O yüzden hem Arap dili edebiyatı olarak burada zaten gizli bir kelime olduğu bellidir. Dil bakımından, dil, dil kuralları bakımından. Hem de mana bakımından zaten burada bir gizlilik istiyor bu. Kaçınılmaz. Yoksa ayetler arasında bir çelişki görünür. Halbuki Allah tarafından indirilmiştir. Onda bir çelişki olmaz. Tamam. Yani bütün bu katına değil, hakikatine bakılır. Tabii hakikatine bakılır. O yüzden bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilah burada yaratıcıdır. Yaratıcı yoktur. Gizli kelimede mevcut, yani Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur. Bu adamın söylediği batıldır. Tamam mı? Bu adamın söylediği ne? Batıldır arkadaşlar. Evet. E, şimdi La İlahe hakkında genel olarak söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi, vermezsen bize Allah'tan başka yaratıcı yok. Orada onlara dilin olmuyor mu? Bunlar diyor ya işte yaratıcıdır buradan. öncesinden ya. ibadet yok. Yo, yani. Zaten zaten biz her zaman ne diyoruz? Tevhidur Rububiyet neyi gerektirir? Tevhid-ül işte biz ona delil getiriyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, bak şimdi önce İbrahim Aleyhisselam neye çağırdı? Kendisinden başka kendisini ancak kendisini yaratana ibadet olmasına çağırdı. Doğru mu? Çünkü ne dedi? Kul te'alav tapdım. İnni beraun, pardon. İnni beraun um mim Ben sizin taptıklarınızdan uzakım. Beni, beni yani onlara neyle itaat etti ya Taptıklarınızdan uzakım. Ancak kim beni yaratan hariç. Mesela ne gibi? Ya ya yuhanna, sübudu rabbakumul halakakum. Ey iman ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet Bak vurgu hep ibadetin kendisine İstenen ibadet ama sebep belirtiyor Allah Subhanahu wa Neden? Çünkü o beni yaratmış. Yani rububiyeti öne sürerek uluhiyetin ispatı vardır. Bu Kur'an'ın menheci. Baktığımızda Resul de yine Allah subhanehu ve teala'da. Her zaman bu tabir sahihse bu menheci beyan etmişlerdir. Yani rububiyeti öne sürerek uluhiyeti ispatlamak. Yani eğer siz rububiyette bir sorunuz yoksa, uluhiyette buna rağmen zıt şeyler yapıyorsanız bu sizin tenakuzunuzdur demek. Tamam bir, bir o sizi büyük... Evet. Aynen öyle. Bu kardaki hadis. Tamam burası açıktır. Hep vurgu orada. O yüzden zaten cümlesi yakına da baktığımızda neyden uzan? Taptıklarınızdan uzan. Tamam. Bu açık ve net. Aksi halde öyle olsa zaten diğer naslar bunu teyit ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin orada an tebliği vesaire. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, dikkat edin. Biz la ilahe illallah'a ne diyoruz? Tevhid kelimesi diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yine İbrahim aleyhisselama baktığınızda onu bir kelime bıraktı. Değil mi? Yine ne buyurdu Allah subhanehu ve teala? Aramızdaki kelimeye gelin. Bakın şimdi arkadaşlar. E, şimdi bu la ilahe illallah kelime midir cümle midir? Yani kelime bakın bir sürü kelime var. Bir. Bu kelime la bir kelimedir. ilah bir kelimedir. İlla bir kelimedir. Allah kelimedir. Dört tane kelime var. Değil mi? Dört tane kelime var burada şimdi. E şimdi biz buna ne diyoruz? Tevhid. E, kelimesi diyoruz. Yine ne buyurdu az önceki ayette? De ki ey kitap ehli aramızdaki neye gelin? Ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak bir sürü kelimeler. Bunlar hepsi cümle. Değil mi? Yine İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah e, yine İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine dediği gibi bensin taptıklarınızdan uzan beni yaratan harç. Bak bunların hepsi cümle. Ama biz ne diyoruz buna bunlar arkadaşlar? Kelime diyoruz. Bakın burada bunu beyan edelim, açıklayalım. Mütekaddim selef. Bakın mütekaddim ilk dönem selefinde. Yine Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde. Kelime duyduğumuz zaman bir şey anlayacağız. O da ne? Cümle. Tamam, cümle anlayacağız. Yani Allah subhanehu ve teala'nın gerek kitabında, gerekse de Resulünün sünnetinde veya gerekse de mütekaddim seleflerin yazdığı akide kitapları olsun, tefsir kitapları olsun, fıkıh kitapları olsun. Kelimeyi duyduğumuzda ne anlayacağız? Cümle anlayacağız tamam. Sonradan kelime nahivciler tarafından yani dil bilimcileri tarafından ıstılahlaştırılmış. Tamam. Sonradan ıstılahlaştırılmış her tek müfret bir kelimeye kelime demişler. Demişler ki la bir kelimedir, ilah bir kelimedir, illa bir kelimedir, Allah bir kelimedir, Ali bir kelime, Ahmet, Yastık hepsi birer kelime. Tamam. Ama selefte öyle değil. Şeyhül İslam İbni Teymi'nin dediği gibi kelime zikredildiği zaman ne kastedilir arkadaşlar? Cümle. Bunun delili demin okuduğumuz ayet. Bak o aramızdaki kelimeye gelin dedi. Kelime mi zikretti cümleler mi zikretti? Ne zikretti arkadaşlar? Cümleler zikretti. Yine baktığımızda şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ee, kelimetani hafifetani sakiletani fil mizan e, e, sakiletani fil mizan ve hafifetani alellisan. Ha? Öyle miydi? Subhanallah ve bihamdihi ve subhanallahil azim. İki kelime vardır ki mizana ağır basar, dile ise hafiftir. Subhanallah ve bi hamdihi subhanallahil azim. Subhanallah ve bi hamdihi cümle. Ha. Tirmizi de o ziyade yok. Başka rivayetlerde mevcut zaten. Ama Tirmizideki lafız bu şekilde. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman eee bu iki cümle midir arkadaşlar yoksa iki kelime midir? İki cümledir. Tamam mı? bu açık ve net. Yine nebi sallam ne diyor e, İbn Abbas'a yahulam inni uallimuke kelimet ben sana kelimeler öğreteceğim. Sonra bir sürü cümle öğretti. Allah'ın dinini koru, Allah seni korusun. Bil ki işte bir sürü şey eğer insanlar toplanıp sana zarar vermeye kalkışırlarsa Allah'ın sana yazdığından başkasını yapamazlar fayda veremezler vesaire. bir sürü ne yaptı arkadaşlar? Cümle öğretti. O yüzden biz ne anlayacağız? Kelime gelirse selefin mütekadimlerinin müteahhillerin değil. Sonradan gelenler dedik ya sonradan kelime silahı değiştirildi. Sonradakiler değil. İlk döneme baktığımızda kelimeden bunu anlayacağız. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Bakıyorum daha e, anlatacağım ve anlatmam gereken. Yani kısaca söyleyeceğim bunlar. Şimdi e, kim la ilahe illallahı böyle anladığı şekilde varsay ben soruyorum, bilmiyor bilmediğim bir şeyi soruyorum. Birisi de bana böyle tebliğ babından la ilahe illallah genel olarak anlatacak. Diyecek işte şurada şöyle bir eksiklik var, şöyledir, şöyle arada anladığı kadarıyla. İşte Abdul Kadir gülüyor. Ab, anlatacağım demek istiyor buraya. Eee la ilahe illallah'ın manası Aslının manası yani genel olarak Allah'tan başka ilah yok ama asl olarak Allah'tan başka hak mahbud yoktur. Aslında şöyle gitsek daha şey olur doğru. Şimdi şöyle yapalım şimdi La ilaha illallah tam bir cümlemi eksik bir cümlemi. Yani cümle yapısı olarak. Cümle yapısı olarak. Eksik bir cümledir. Peki eksiklik nerede? La ilaha illallah'nın hangi kısmında hangi arada olacak o kelime? İlah eden... ilahtan İlah ile neyin arasında? İlla, i̇lla arasında. Peki o il, ilah ile illa arasındaki o eksik kelime ney? Mabud. Mabud. Hak Mu? Hak mı? Hak. Hak. hak. Peki hak kelime. Kelamcılar ne diyor? Kelamcılar mevcut diyor. Mevcut diyor. Tamam. Evet. Sen buraya kadar terledin. Şimdi devamı buradan bir kardeş söyleyeceklerden. Ee, Muhammed abi. La ilahe illallah kelimesinin anlamı, eli sünnet göre O aradaki şeyde değer kat kelimesi. E, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şimdi bu ila, eli sünnet ne olarak kabul ediyor? İlan manasını. İlahın manasını ibadet, ibadet edilen. Edilen. Yani ele, e, elehe. Evet. Biz, biz ne diyoruz? Elehe'ye elehudan geliyor. Onlar da diyor ki. Eliheye elehudan el geliyor. Onlar da yaratıcı olarak kabul ediyor. Evet. Onlar, onlar, onlar da yani yaratıcı. yaratıcı veya hayret edilen. E Allah subhanahu ve teala'dan başka hayret edilen. Allah'tan başka yaratıcı yok ya da Allah'tan başka e, ya, mevcut yok. Mevcut yaratıcı, var olan yaratıcı yok. Tamam. Öyle diyor. Buraya kadar anladık. İnşallah. Güzel, maşallah. <gülüyor> Peki e, La ilahe illallah kelime mi arkadaşlar? Cümle mi? Hmm. Tafsil. Mütekaddim. Nahivcilere göre bu bir nedir? Ya her biri ayrı ayrı kelimelerdir yani. Bir kelime değildir. Değil mi? Ama...